1058 numaralı konu, Hz. Peygamberin, uyuyarak sabah namazını kaçırdıklarında, eğer Allah dileseydi uyuyup kalmazdınız, buyurmaları, Abdullah bin Mesud şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber Hudeybiye'den dönülürken dinlenmek üzere bir yerde konakladılar, sabah yakındı, sabah namazı vaktine kadar uyumak istediklerinden, kim nöbet tutmak ister, buyurdular, bunun üzerine ileri atılarak, ben, ben, dedim.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 Sonra Hazreti Peygamber kalkıp sabah namazını kaza ettiler.